Bismillah, Elhamdülillahi ve salatu ve İman kaydına devam ediyoruz kardeşlerim. Bundan önceki ses kaydımızda iman sahiplerinin bazı nitelikleri vardır demiştik ve onların bilkini onların Rahman'ın hakiki kulları olduklarını söylemiş ve Furkan suresinin son kısımlarında zikredilen 12 ayırt edici 12 özelliğini görmüştük. İman sahiplerinin niteliklerinin ikincisi onlar gayba inanmaktadırlar. Gayb kardeşlerim insana gizli kalan her şeydir. Öyle ki onları Allah Tebarike ve Teala'dan başka hiç kimse bilmez. Çünkü hiçbir şey Allah'a gayb değildir. Ne yerde ne de göklerde hiçbir şey ona gizli kalmaz. Gayb alemi insanın duyu organlarının algılayamadığı ve aklın kavrayamayacağı alemdir. Bu alemin bilgisine ve şüphe götürülmez gerçeğine akıllarla ulaşılması mümkün değildir. Bilakis onun bilgisine peygamberler kanalıyla verilen doğru haberlerle ona işaret eden izler ve şahitlerle ulaşılır. Gayba imanın hakikati allah Teala'nın haber verdiği gaybi işaretlerin tamamını ve onun peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği ve organların itaatini ihtiva eden hususları ve temel esasları kesin bir şekilde tasdik ve ikrar etmektir. Allah'a ve isimlerine ve sıfatlarına, meleklerine, rasullerine, kitaplarına, geçmiş ümmetlerle ilgili haberlere inanmak, cin ve şeytanlara ve diğer gaybi şeylere inanmak bu kısımlandır. Hayır ve şerri ile kadre inanmak, ruhun varlığına inanmak, öldükten sonraki hayata, kabir azabına ve nimetine inanmak, kıyamete ve onun dehşetli hallerine inanmak, ahiret gününe ve yeniden diriliş, haşır, neşir, hesap, mizan, sırat, cennet ve nimetleri, cehennem ve azabı gibi ahiretin gerçeklerine ve unsurlarına inanmak, göklerin ve yerin Kur'an'daki anlatılan yaratılışına ve bu güzel dinin haber verdiği diğer gaybî şeylere inanmak gibi gelecekte meydana gelecek şeylere iman etmek. Bütün bunlar gayb alemindendir. Kim İslam'ın haber verdiği gayb aleminden herhangi bir şeyi inkar ederse kafir olur ve İslam dininden çıkar. Muhterem Kardeşlerim, Muttaki mü'minden nitelip birisi de Rablerinin Aziz Kitabında onları tanıttığı gibi gayba inanmalarıdır. Nitekim bu husus teala Bakara Suresinin ilk 5 ayetinde şöyle buyurmakta. Elif <gülüyor> la ammim, zalikel kitabu la raybe fih, hüdelil muttegeyin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم asla şüphe yoktur o muttakiler sakınanlar için bir yol göstericidir hidayettir onlar gaybe inanırlar Birinci özellikleri. Namaz kılarlar. İkinci özellikleri. Kendi adına verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Üçüncü özellikleri. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününde kesin kesin inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeridirler ve Kurtuluş erenler de ancak onlardır. Buyuruyor Allahu Teala. Aslında gaybe iman etmek hiç kimsenin görmediği Allah'a iman etmek demektir. Evet. Müminler, alemlerin Rabbi, öncekilerin ve sonrakilerin ilahı, ödül ve ceza gününün sahibi, evrenin yaratıcısı ve idarecisi, hayat veren ve öldüren, rızık veren, çok güçlü, en güzel isimlerin ve yüce sıfatların sahibi olan Allah'a, onun yüce zatını ve fiillerinin keyfiyetini idrak edemeseler de inanırlar. Çünkü onlar bu evrenin bir yaratıcısı ve idarecisi olduğuna, ve bu yaratıcı ve idarecinin evrende kendi iradesini uyguladığına, onun istediği şeyin olup istemediği şeyin olmadığı delalet eden ayetleri, işaretleri, kesin delilleri ve burhanları müşahede etmekte, görmektedirler. Müminler rububiyet tevhidine inanırlar. Yani Allahu Teala'yı büyük, hikmetli ve yüze fiilleriyle tek Rab olarak kabul ederler. Onlar uluhiyet tevhidine de inanırlar. Yani ibadet edilmeye sadece Allah'ın layık olduğuna inanır ve sadece O'na ibadet ederler. Onlar ayrıca isim ve sıfatların tevhidine de inanırlar. Yani bu sıfatları ve isimleri herhangi bir tatil, tevil, teşbih ve tekihif yoluna sapmaksızın aynen kabul ederler ki bu bahsettiğim kelimelerin manası şudur. Allahu Teala'nın isimleri ve sıfatları hakkında tatil etmek. Yani kabul etmemek veya bazlarını kabul edip bazılarını kabul etmemektir. Tevil etmek anlamının dışına çıkarmaktır. Tekif etmek, bu sıfatların mahiyetlerinin içeriklerinin nasıl olduğunu açıklamak, bunun hakkında keyfiyetlendirme, nasıllandırma da bulunmaktır. Ve teşbih etmek ise bir şeyin her yönden diğer bir şeye benzediğini iddia ederek aynısı olduğunu kabul etmektir ki Allah Azze ve Celle'nin kitap ve sahih sünnette gelen isimleri ve sıfatları Herhangi bir şekilde kabul etmemezlik yapılamaz veya bir kısmı kabul edilip bir kısmı reddedilebilir değildir. Anlamının dışında kabul edilmez, mahlukun sıfatlarına benzetilmez ve nasıllığı ve niceliği hakkında, keyfiyet hakkında yoruma gidilmez. Geldiği gibi kabullenir ve işittik ve itaat ettik denilir. Gaybın anahtarları da aynı şekilde Allah'ın elindedir ve onu ancak Allah Azze ve bu yada iki tane ayet okuyacağız inşallah. Birincisi Enam suresi 59. ayet. Buyuruyor ki Allahu Teala "İnnehu min fatihin gaybi la ya'lemuha illa hu. Eyyu ma fi'l berri vel behri bima tesqut minhu ve la hatetin fi zulumati'l ard ve la bin fi ma ki Allahu Teala gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Onları ondan başkası bilemez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıklar içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru her ne varsa bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. İkinci ayetimiz ise Lokman Suresi 34. ayet. İnne'llaha 'ilmu's-sa'i ve yunzilu'l-gaytha ve ya'lamu fi'l-erhan. وَمَا da نَفْسُمْ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيْي اَرْضِمُ تَمُوتُ اِنَّ اللّٰهِ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır. Rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Her şeyden haberdar olandır. Kardeşlerim, sadık iman sahiplerinin Neteliklerden üçüncüsü, onlar namazı ikame ederler, yani dost doğru kılarlar. Namazın, İslam'da başka hiçbir ibadetin sahip olmadığı büyük bir yeri ve önemi vardır. O, ilk farz kılınan ibadettir. Tevhidden, yani Allah'ı birlemekten sonra İslam'ın en önemli rübnüdür. Amellerin en faziletisidir ve Allah'ın en sevdiği ameldir. Allahu Teala Yüce Kitabı'nda namazın şanını yüceltmiş ve durumunu büyütmüştür. Namazı ve namaz kılanları şereflendirmiş, diğer ibadetler arasında özel olarak zikretmiş ve kendi katında özel bir yeri olan kullarına namazı tavsiye etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazı gözünün nuru ve gönlünün sururu sevinci olarak görmüş, ashab-ı da namazın faziletini ve nasıl kılınacağını öğretmiş ve ihmal edilmemesi için uyarlarda bulunmuştur. Ashabın kalpleri ve organları Allah'a saygısını namazla izhar etmiş, göstermiş Hal ve hareketleri bununla düzelmiş, ahlakları bununla güzelleşmiştir. Bu sebeple onlar dünyanın efendileri ve önderleri olmuşlardır. Kardeşlerim namaz dinin direğidir. Din ancak onunla ayakta durur. Direkt yıkıldığı zaman üzerindeki bina yıkıldığı gibi direkt konumdaki namaz yıkıldığı zaman din yıkılır gider. Bu hususta bakın Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Raksul emri el-islamı. İşin başı İslam'dır. Ve umuduhu es-salâtu. Ve onun direği onu ayakta tutan namazdır. Ve zirvetü zenâmihi el-cihâdı. Ve onun hörücünün zirvesi en yüksek noktası ise cihattır. Allah yoluna mücadele etmektir. Namaz, Allah'ın ilk farz kıldığı ibadettir ve bedeni farzların bedenen yapılan farzların en büyüğüdür. allah Teala'nın onu diğer ibadetler gibi yeryüzünde Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla farz kılmayıp da Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ile kendisi arasında hiçbir vasıta koymaksızın şifahi olarak doğrudan kendisinin farz kılmış olması namazın şanının büyüklüğünde delaletten şeylerdendir. Bu esnada Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sidretül müntehada perde arkasından hitap etmiştir. Bu olay ise İsra ve Miraç gecesi yedi kat semanın üstünde olmuştur. Allahu Teala namazın kendi katındaki öneminden dolayı onu önce elli vakit olarak farz kılmış Sonra bu ümmete ve bu ümmetin peygamberine ikramından dolayı onu gece ve gündüz beş vakte kadar indirip hafifletmiştir. Fakat kılınan bu beş vakit namaz mizanda yine de elli vakit namaza denk kabul edilecektir. Ki bu husus sahihlerde teferruat ile anlatılmakta. Hesap günü Allahu Teala'nın kullarına ilk soracağı şey namazdır. Namaz Müslüman kulun Rabbi ile buluşmasıdır. Farızlar ve sünnetleri vardır sözlerden ve fiillerden oluşmaktadır. Kıraat vardır, tesbih vardır, dua vardır, ruku, secde, kıyam vardır, oturuş vardır, kıbleye yönelmek vardır. Tekbir ile açılır ve selam ile bitirilir. Namazın şartları, rukunları, vacipleri ve sünnetleri vardır, sünnetleri vardır. Kardeşlerim, namaz erkek veya kadın Hör veya köle, zengin veya fakir, muhkim veya seferi, sağlam veya hasta, meşgul veya boşta, akıl bali her Müslümana kitap, sünnet ve ümmetin icmasıyla farz kılınmıştır. Ölmedikçe veya yükümlülüğün dayanağı olan aklını kaybetmedikçe hiçbir hal ve şartta namaz yükümlülüğü bir Müslümandan düşmez. Korku ve şiddetli hastalık halinde bile düşmez. Çünkü böyle durumlarda namazını gücü nispetinde ayakta veya oturarak veya yanüstü yatarak kılar. Hatta sadece gözüyle işaret ederek veya kalbiyle kılmaya gücü yetiyorsa, öyle de olsa mutlaka namazını bir Müslüman kılmalıdır. Namaz gece ve gündüz günde beş defa farz kalanmıştır. Bu husus Allahu Teala Nisa Suresi 103. ayette şöyle buyurmakta. İnne's salate kanet ale'l müminine Şüphesiz ki namaz müminlere vakitleri belli olarak farz kılınmıştır. Hâkeza Ebu Davud'da 1420 numaralı hadiste Ubade bin Samit radıyallahu an şöyle aktarmıştır. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Allah 5 vakit namazı kullara farz kıldı. Her kim bu namazları kılar, hafife alarak bunları zâa etmezse Allah'ın onu cennete koyacağına dair bir vaadi sözü vardır. Kim de bu namazları kılmazsa onun için Allah katında herhangi bir vaat yoktur. Bu hadis aynı zamanda İmam Nesai, i̇bn Mace, Darimi, Malik, Muhtasınlar ve Ahmet bin Ambel Müsterim'de rivayet etmektedir. Kardeşlerim namaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde cennete girmenin en önemli sebeplerinden birisidir. Namaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dünyadan ayrılırken yaptığı en son tavsiyedir. Ölüm hastalığında son nefesini verirken bile namazı telaffuz etmiş ve şöyle demiştir. Size namaz, namazem hatırlatıyorum ve elinizin altında bulunanlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Buyurmuştur İmam İbn-i Mace'nin üstünden de sahip bir senette geldiği üzere. Namaz, kurtuluştur kardeşlerim. Dünyada ve ahirette kulun yolunu aydınlatan bir nurdur. Allah onunla kulun derecesini yükseltir, hata ve günahlarını siler, Namazı beklemek, Allah yolunda gözcülük yapmak gibi değerlidir. allah Teala'nın rahmetinin inmesinin sebebidir aynı zamanda. Sıkıntılı ve zor zamanlarda kula yapılan bir yardımdır. Kardeşlerim, sahih hadisiyade bildirildiğine göre namaz dinden en son kaybedilecek olan şeydir. Yani dinin vaciplerinden en son tamamen terk edilecek husus namazdır. Dinin sonu da gittiği zaman, yani dinin son bağlayıcı hususu namaza gittiği zaman artık geriye hiçbir şey kalmaz. Kim namazını kılmazsa sanki o tüm ailesini ve malını kaybetmiş gibi ziyandadır. Namaz Müslüman'ın şiarıdır, müminin ünvanıdır. Namaz Müslümanla ile kafir arasındaki ayrılma noktasıdır. Allah bizleri namazı terk etmekten ve o hususta tembellikten sakındırmış ve böyle kimselerin dönüş yerinin ateş olduğunu bildirmiştir. Hatta küçük çocukları namaza alıştırmamızı onun yaşına geldiğinde kılmazlarsa terbiye maksadıyla dövmemizi emretmiştir. Sahih ve hoşoglu bir namazın ümmeti başarıya götürecek en önemli sebeplerden birisi olduğunda hiç şüphemiz yoktur. Namaz hem bu dünya hem de ahirette felah ve kurtuluşun yoludur. Namaz sıkıntılı ve üzüncü durumlarda kolay yardım ve dünya meşakkatlerine karşı sabır vesilesidir. İman sahipleri namazın bütün bu anlamlarını idrak eder, kavrarlar. Onlar namazı ikame edip hakkınca yerine getirmeye şuyla kılmaya ve onun muhavizat pek düşkündürler. Bu sebeple onu hiç ihmal etmezler. Bilakis vaktinde ve cemaatle birlikte eda ederler. Rükünlerini yerine getirirler, ona ihtimam gösterirler. Vasıflan uygun bir namaz olması için ne gerekiyorsa onu yaparlar. Çünkü itaatkâr müminler Allahu Teala'nın şu ayetini iyi anlarlar. Buyuruyor ki Allahu Teala Bakara Suresi'nde 238 ve 239. ayetlerde Hafizullah'a salavat ve selamlar olsun. Ve kûmû lillâhi kânitîn. Namazlara ve özellikle de orta namaza devam et ve Allah'a bağlılık içinde namazınızı yerine getirin. Fe in heftum fercâlen erkabân fe izâ emintum fe zekürullâhe kemâ 'allemâkum mâ lem tekûnû herhangi bir şeyden korkarsanız namazlarınızı yürüyerek de olsa yahut binitlerinize bilmiş olarak kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman ise Bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah'ın öğrettiği şekilde onu anın. Yani namazı belirtildiği şekilde kılın. Rabbimiz Azze ve Celle yüce kitabında iman sahiplerini şu vasıflarla vasflandırmaktadır. namazı ihtiyatlı tarzda. Ellezîne yuqîmûne s ve Bakara Suresi 3. ayet. Onlar gaybe iman ederler, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Bir başka ayet ellezinehum fi salatihim hasiun. Müminun suresi 2. ayet. Onlar namazlarının huşu içerisinde Bir başka ayet ellezinehum ala salatihim daimun. Maarij suresi 23. ayet. Onlar namazlarında devamlıdırlar. Maarij suresi 34. ayet. Vellezinehum ala salatihim muhafizun. Onlar namazlarını koruyanlar, muhafaza edenlerdir. Maide suresi 55. ayet. İnne melikel yekumullahu ve resuluhu velldine amenu veldine yukiyimunas salate yu'tunez ve behum rak'un. Sizin veliniz, dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür, ima edenlerdir ki onlar Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı ikame eder, hakkını verirler, hakkını vererek kılarlar ve zekatı verirler. Eda Allah Teala yüce kitabında namazı terk edenlerin kıyamet günkü halini ise bizlere Müddessir suresi 38 ve 47. ayetlerde şöyle beyan etmektedir. Kullu nefsin bima kesebet rahine. Her nefis her can kazandığına karşılık bir rehindir. İlla ashabel yemin. Ancak sağda bulunan, sağdakiler, sağ halkı müstesna hariç. Fi cenneti tesaelun ani'l mujrimin. Onlar cennettedirler ve günahkarlara, mücrimlere seslenirler. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرٍ Sizleri şu sekara, yakıcı ateşe girdiren nedir? قَالُوا ne نَكُمْ لَا Dediler ki, ilk söz olarak biz namaz kılanlardan değildik. وَلَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ miskin Sonra diğer gerekçeler. Ve biz fakirleri, miskinleri de doyurmazdık. وَكُنَّا نَخُوذُ مَا الْخَائِد۪ينَ Ve bizler batıla dalanlarla miktadalar giderdik. Batıl boş şeylerle uğraşır, hayatımızı onlarla doldururduk. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ Ve biz bu şekilde din gününde yalan sayardık. Hatta etanel yagın <الَّقِين> ta ki ölüm bize geldi Ölüm bize gelip çatmadan evvel Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederek iman sahiplerini müslim olmaya gayret etmeli ve o iman sahiplerinin nitelikleriyle bezenmeye nitelikle gayret etmelidir. Allahu Teala bize buusta muvaffak kolsun. Hazir ve ve nisairel müminin. Suhbanak Allahumma bıhamdik. Aşhedu Allah ilah illa istawfiruka tu bileik. Akhiru da awanani. Hamdulillahi rabbi alamin.